Su Hakkın'a hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nuren Yüce Su Hakkın'da geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik adlı bir raporu ele alacağız Bu rapor Türkiye Gıda ve İçecek Sanayisi Derneği Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanmış İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Yönetim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu Başkanlığı'nda bir ekip tarafından yapılmış Geçen haftada düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı e, rapor hem ortaya koydukları açısından önemli hem de artık gıda ve içecek sektörünün bile yaslayamayacağı boyutlarda bir su ve iklim krizini ortaya koyması açısından önemli diye ele alalım dedik. Evet. E, kapsamlı bir rapordan bahsediyoruz. 160 küsur sayfalık bir rapor. E, hepsini tabii ki bu program içerisinde aktarmak mümkün değil. Evet. E, ama online'da ulaşılabiliyor rapora. E, biz bugün raporda e, tarım su kullanım, tarımda su kullanım başlığı altında Hı -hı. yer alan verileri e, aktarmaya çalışacağız. Türkiye'de e, su potansiyelinin son yıllarda aşırı bir şekilde kullanıldığı ifade ediliyor raporda. Birkaç Hı -hı. önemli noktadan e, bahsedelim öncelikle. Ee, aynı zamanda e, stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının e, önemine vurgu yapıyor. İklim değişikliği ile birlikte bu yeraltı su varlıklarındaki hızı azalışa da e, dikkat çekiyor. E, bu genel başlık altında e, işte biraz daha detaylı bu verileri e, incelemeye çalışalım. Öncelikli olarak şeyden bahsedelim. Türkiye'de kullanılan suyun sektörel dağılımı. Bu veri önemli. Bütün rapor boyunca bunun üzerinde de e, bir takım çıkarımsamalar malar yapılıyor. E, sektörel dağılıma göre yüzde 16'sı içme kullanma suyu, yüzde 11'i sanayi, e, geri kalan yüzde e, işte kaçırılıyor. Yetişiş. Yetişiş. Tarımsal yüzde 63'ü tarımsal su kullanımı. Evet kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı olarak ifade edilen bir de bir rakam var burada 1300 metreküp bu yıllık günde yaklaşık olarak 216 litre suya tekabül ediyor. Bu su Türkiye'de bir kişinin sadece içme ve kullanma suyuna e, eşit. Bunun dışında bir ürünün veya hizmetin üretimi aşamasında da tabii ki su kullanılıyor. Biz daha önceki programlarımızda da defalarca bunu söyledik. Sanal hı hı. su işte su ayak izi gibi bireyin topluluğun veya sektörün su ayak izi. Birey veya topluluk tarafından tüketilen ve sektör tarafından da üretilen her mal ve hizmetin ortaya çıkması için gereken toplam tatlı su hacmi diye e, biliyoruz. Zaten raporda da bundan e, oldukça geniş bir şekilde bahsetmiş. Üretimde kullanılan suya sanal su da deniliyor, gizli su da denilebiliyor. Evet. Sanal su hesaba katıldığında Türkiye'de bir kişinin günde kullandığı su miktarı 5416 litreye kadar çıkabiliyormuş. Oldukça yüksek bir rakam. Evet. evet. Şimdi e, içtiğimiz su miktarında o kadar artış görmüyoruz ama e, bu sanal su miktarında ciddi artışlar e, ortaya çıkıyor. Bunu diğer bir başka veriyle de aslında görebiliyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda dünya nüfusu dört kat artarken su kullanım dokuz katına çıkıyor. Hı hı. E, 2050 yılına doğru e, da bu miktarın e, daha da artacağı su kullanım miktarının üç katı. Şu ankinin üç katı, üç katı yani. kadar Hı -hı. E, artacağı ifade ediliyor. DSE'ye göre de Türkiye'deki bu oran benzer şekilde e, artacak deniliyor. Su kullanımı toplamda 44 milyar metreküpten 112 milyar metreküpe çıkacak deniliyor ve bunu da yine sektörel bir dağılımı yapılmış. Onu biraz daha detaylı bakalım. Yani şu anda kullanılan 44 milyar metreküp suyun dağılımı az önce de ifade ettik aslında. Hı -hı. E, tarımda yüzde 73 73 az önce 2012 diyelim. Evet veririz. kusura bakmayın. Ee, i̇çme suyu yüzde 16, sanayide yüzde 11. Yani 5 milyar metreküp sanayi kullanıyor. İçme suyu 7 milyar metreküp kullanılıyor. Ee, evet. Şimdi e, baktığımız zaman tabii şunu da görüyoruz bu verilerde. Tüketi, tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli zaten Türkiye'de yıllık 112 milyar civarında yani suyun tamamı 2023 yılı gibi kullanılmaya başlanacak. Hedef böyle belirlenmiş bir daha altını evet. çizelim ya zaten evet. potansiyelimiz bu kadar. Evet potansiyelimiz bu kadar 2023'te de böyle olacak hani şu kalkınma hedefleri vardı ya onda evet. da hani yüzde yüzü. Ancak küresel iklim değişikliğiyle birlikte tabii ülke genelinde azalan yağışlarla Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyelinde önemli azalmalar olacak. Bunu da tahmin etmek zor değil. Nitekim Türkiye sanıldığının aksine su kıtlığı sınırında olan bir ülke. Çünkü genelde Orta Doğu e, coğrafyasında işte Türkiye'nin su zengini olduğu söylenir de. en azından bir on sene önce falan. Artık o söylem e, geçerliliğini yitirdi öyle bir şey yok gerçekten de. ...su kıtlığı sınırında olan bir ülkeden bahsediyoruz. 2023 yılı gibi de zaten su fakiri bir ülke olma yolunda ilerliyor Türkiye. E, Akgün e, bu iklim değişikliğine daha doğrusu rapordan diğer verilere geçmeden önce... ...2023 yılında bu 112 milyar metre küpün dağılımına ilişkin bir takım şeyler söylesek faydalı hı hı. olur. Evet. E, burada e, tarımda bir miktar düşüş olacağı öngörülmüş... Yani şu anda tarımda kullanılan yüzde yetmiş üç. Yüzde altmış dörde mi düşüyor? Evet yüzde altmış dörde düşeceği ifade edilmiş. İçme suyu miktarı, kullanım miktarı oransal olarak bir değişiklik e, şey olmamış. O olmuş yüzde on birden yüzde on altıya çıkmış. E, bir takım burada bir karışıklık var Hı -hı. zannedersem. Evet. Çünkü şeyin içerisinde e, grafikte farklı ifade edilmiş. Hı -hı. E, yazılı halde farklı ifade edilmiş ama e, bir... Yani ...nüfusa hı hı. bağlı bir artıştan bahsedilmiş sadece. Evet. Ee, sanayide ise e, oransal bir artışı var. Hı hı. Yani 22 milyar metreküp'e çıkmış. Bel, 5 milyar metreküp'ten. 22 evet. milyar metreküp'e çıkmış. Ama ee, oransal olarak %20'ye, %11'den %20'ye çıkmış oluyor. Yani büyük bir çıkış hı. var aslında. Evet. Ee, bu bağlamda bakacak olursak eğer... E, Türkiye'nin 2023 yılında hem iklim değişikliğini de hesap ederek su fakiri ülkelerin arasında yer alacağı Hı -hı. söylenmiş. Hatta 2050 yılında Türkiye'de bir yılda kişi başına düşen su miktarının 700 ile 900 metreküp arasında olacağı Hı -hı. öngörülmüş. O da zaten su fakiri demek. Evet. Aynen öyle. Bir metreküpün altında. Hı -hı. Bin metreküpün altına çıktı e, indiği, indiği için zaman. yıllık. Hı -hı. Şimdi raporda şöyle diyor, bireyler ve başta tarım olmak üzere tüm sektörlerin daha akılcı tüketim tercihleriyle su ayak izi etkilerini mümkün olduğunca azaltması gerekiyor diyor. Ama aslında burada bizim gördüğümüz bireylerden çok sanayide artış var. Evet az önce ifade ettik. Işte Aynen yani. sanayideki bu büyük artış neredeyse iki katına çıkıyor. Bu büyük artışa baktığımız zaman hani bundan çok bahsedilmemiş ama büyük ihtimalle rapor zaten tarımsal üretimle ilgili olduğu için biliyoruz evet. Ama burada genelde hep bizim gördüğümüz bir şey var hani yetkili ağızlarca hep söylenen şey hep böyle bu... İklim değişikliği işte ne bileyim kuraklık falan böyle durumlarda hep böyle su tasarrufunu yapması gereken sanki insanlar gibi. Sanki evsel tüketim veya insani tüketim dediğimiz temel Suylu. ihtiyaçlarımız sanki en önemli şeymiş evet, gibi. Yani böyle ya da kullanılan miktar bir kısmını gibi. o ıı, teşkil ediyormuş gibi dönüp. Burada da aynı şeyi görüyorsun oran Evet. Ee, şimdi rapor. Ee, evet bu şey tarafından yapıldığı için e, gıda ve içecek sanayi Hı. dernekleri federasyonu tarafından yapıldığı için kendi sektörlerine ağırlık vermiş durumdalar ve tarım üzerinden ilerliyorlar o yüzden evet. e, bir kavram hatırlatmasında bulunup. E, rapora devam edelim su ayak izi kavramı önemli e, yer almış raporun içerisinde bu ilk kez 2002 yılında e, ifade edilen bir kavram bir ürünün su ayak izi ürünün sanal su içeriği veya ürünün saklı gömülü harici ya da gölge suyu diye adlandırılan farklı terimlerle e, benzerlik gösteriyor sanal su içeriği veya gömülü su yalnızca ürünün içerisindeki saklı suyu ifade ediyor. Diğer bir de işe su ayak izi birim zamanda harcanan buharlaşma dahil hmm. e, ve e, kirletilen su miktarı olarak ifade ediliyor. Bu, hmm. bu kavramdan sonra ürünlerin ne kadar sanal evet. su e, hmm. ihtiva ettiği Evet, bir tablo Yalıyor. yapmışlar. Aynen. Hı -hı. Bu zaten özellikle şeyde tarımsal üretimde böyle çok bildiğimiz, yakından tanıdığımız bitkilerin işte mısırın 350 litre, 1 litre 1 kilo. kilogram mısır üretebilmek için gereken miktar 350 litre. Yonca'ya bakıyoruz. Yine hayvan yemciliğinde kullanılan bir şey, ürün. 460 litre 1 kilo yonca için. 1 kilo buğday için 500 litre. 1 kilo patates için 636 litrelik su kullanılıyor, salatalık 713 litre ve 1 kiloluk yonca içinde bu başka bir tip yonca 900 litre su kullanıldığını görüyoruz. Yani 1 kilo nerede işte gördüğünüz gibi 900 litre nerede büyük bir sanal su ayak izi görüyoruz. Var. Burada. Evet. Şimdi e, ürün miktarlarına göre e, dolarlı yoldan harcadığımız su miktarları da e, bu raporda yer almış. Yer almış bir tablo eşliğinde. Evet. Ee, ona göre de örneğin bir kilogram e, sığır eti için Hı -hı. E, tüketilen e, su miktarı 15.000'den 70.000 litre. Çok büyük bir akam. Evet. Arasında e, bir kilo kahve için 21.000 21 litre su tüketimi. Sonra çikolata. Hı -hı. Çikolata tomuk. da yüksek. <gülüyor> evet <diye. gülüyor> Devam eden e, bir şey var evet, uzun pamuk, bir liste var pamuk özellikle ilginç çünkü yani pamuk üretiminde Türkiye biliyorsunuz önemli bir üretici Hı -hı. konumunda o da on bir bin litreymiş bir kilo pamuk için evet, evet. Ee, şimdi daha pek çok örnek var tabi ee, kahveğin üzerinde biraz dursak. <gülüyor> evet kahve olabilir. Kahve severler olarak. <gülüyor> evet aslında bir fincan kahvenin, sade kahvenin son kullanıcıya kadar geçirdiği süreçler şöyle tanımlanabilir demiş. Burada güzel bir örnek. Kahve bitkisinin yetiştirilmesi, hasadının yapılması, ...kahvenin rafine edilmesi, nakliyesi... ...kahve çekirdeklerinin paketlenmesi... ...kahvenin satılması ve fincana koyulması gibi... ...bütün bu şeyleri aşamaları içeriyor. Bunlar için gereken su miktarı 140 litre diyor. Bu kahve kağıt bardakta süt veya şeker eklenerek tüketildiğinde... ...harcanan su miktarı 208 litreye kadar çıkabilir demiş. Gerçekten de hani şeye göre... ...yani ne kadar işlemden geçerse... ...ne Hı -hı. kadar böyle içine girdi olursa... ...o kadar da şey yapmış oluyor. Ee, pahalanmış oluyor yani su... Su anlamında pağlanmış oluyor. Ekolojik evet yani. ve bu maliyeti. liste bayağı bütün hani yediğimiz içtiğimiz her şeyi e, evet. kapsamış. E, hiç de <gülüyor> o kadar az kullanılmadığını görüyoruz. Ama evet. şimdi gıda ve tarım örgütü faunun e, bir başka verisine göre dünyada her yıl gıda israfı ile boşa giden atığın değeri bir trilyon dolarmış. Yani Hı -hı. şimdi bir yandan e, bu listeleri de hani ifade ediyoruz ama bir yandan da çok if, israf. Söz konusu hı hı. Başka bir değerlendirmede ise Eğer gıda atıkları bir ülke olarak değerlendirilirse Sera gazı salımı açısından incelendiğinde Dünyada Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Üçüncü sırada yer alacağı e, söyleniyor hı hı. E, Bu da aynı zamanda büyük bir Büyük miktarda aslında bize şeyi gösteriyor Enerji, toprak ve su israfının olduğunun e, Başka bir veriyle gösterilmesi Evet ee, şeker pancarı konusu var bir de Türkiye'de sanayide kullanılan önemli ürünlerden bir tanesi bu özellikle Konya Kapalı Havzasında üretilen şeker pancarı sık sık gündeme geliyor ve su kaynaklarıyla olan ilişkisi her zaman tartışılıyor biz de programlarımızda yaptık bunu. Ee, şeker pancarı üretiminde Türkiye'de kullanılan sulama suyunun miktarı dünya ortalamasından beş kat daha yüksekmiş hala bu daha önceden daha da yüksek ama şimdi beş kat. Bu nedenle Konya gibi Türkiye'nin kurak ve yarı kurak bölgelerinde şeker pancar üretiminde mevcut durumun sürdürülebilirliği değerlendirilmeli diyor raporda gerçekten de çok önemli. Tabi. Şimdi aslında burada iki şey işaret etmek gerekiyor. Zaten su fazla su fazla suya ihtiyaç duyan ya yani da su kullanan ürünlerin yetiştirilmesi bir baş başına hı hı. bir problem. Ama aynı zamanda bunu bir de verimsiz bir biçimde yapıyorsanız eğer evet. aynen şeker pancarında olduğu gibi yani bir başka ülke aynı miktardaki şeker pancarını üretmek Hı -hı. için beş kat daha, daha, daha az su, az su kullanırken bizde e, bu gerçekleşiyor böylece. E, su varlıkları e, Hızla şey oluyor e, Tükeniyor evet. e, Bir raporu toparlayıp bir başka bölüme geçelim istersen e, Şu kısmı bir şey yapıp ara verelim hı hı. E, Çünkü raporda Şey söylüyor e, Türkiye'nin e, Sanal su ihracatı Evet. E, iyi fiyatlandırılmadığından bahsediyor. Yeterince fiyatlandırmadığını ve ucuza gittiğini söylüyor. söylüyor. Yani. Çünkü bir yandan da su ihraç ediyoruz. Önemli bir kıt bir kaynağı ihraç ediyoruz diyor. Ama bir yandan da diyor ki e, şimdi ithalatla ihracatını e, karşılaştıracak olursak sanal su bazında yine. Hı hı. E, ithal ettiği ürünlerde de aynı şekilde bir fiyat artışı olursa. E, kafa kafaya denk gelir diyor yani diğer dünyadaki ülkelerle aynı çünkü e, Hı -hı. şey yani sanal su ihracat miktarıyla ithal ettiği ürünlerdeki e, su miktarı bütçesi denk evet. fiyatını arttırmamız bu açı, açıdan sürdürülebilir bir durum değil karşı tarafta arttırabilir. Aynen öyle <gülüyor> ve de Diye. bu su varlıklarının korunmasına hiçbir faydası olmayacak evet, sadece bir şey. ekonomik bir değer e, şey olacak e, evet. varlıklar aynı su bütçesinde bir değişiklik olmuyor. Evet bir ara verelim. Evet bir ara verelim. Zaten ondan sonra bu raporun iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'deki iklim değişikliği ile ilgili kısmına bakacağız. Şimdi FKA Twix'ten dinliyoruz Water Me. <gülüyor> You oh, won't me I okay. promise okay. He said it's too much in power I guess I'll stop quitting Su hakkında geçtiğimiz hafta koma ile paylaşılan Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik adlı bir raporu tartışıyoruz. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayisi Dernekleri Federasyonu raporu bu. Ee, birinci bölümde aslında tarımsal üretimden bahsettik biraz sanal sudan. Tarımsal üretim ve su. Ama tabii en fazla e, dikkat edilmesi gereken günümüz dünyasında iklim değişikliği. Dolayısıyla raporunda zaten iklim değişikliğiyle bir ilgili bir bölümü var. İklim değişikliği tarımı nasıl etkileyecek demiş. E, şöyle yapmışlar. E, bir geçmiş dönem 1971 ile 2000 arasındaki dönemi düşünmüşler. Bir de birinci dönem dedikleri 2015-2039 arasındaki projeksiyonlar diyelim artık. Hı hı. Çünkü 2017 izliğe. 2. bölümde de 2040 ile e, 2069 e, kısmı var. O zamanki projeksiyon yani orta vadedeki projeksiyon. Bir de ne var? 2070 ile 2000 99 dönemi o da uzun vade böyle bakılmış. Şimdi onları bir inceleyelim. Yani. Evet, şimdi bu iklim değişikliği tarımı nasıl etkileyecek mevzusunda e, tabii ki en önemli unsurun başında gelen şey yağış. Evet. E, bir ikinci unsur daha var, buharlaşma ve terleme. Aslında bu da e, toprağın işte nemliliğinden ilgili. Bu da sıcaklıkla bağlantılı bir mesele. Az önce Akın ifade ettiği e, veriler şuradan e, elde ediyorlar. 1971-2000 dönemine referans olarak e, birinci dönem e, şeyinde bulunuyorlar, öngörülerinde bulunuyorlar. 2015-2039 yılı arasında yağış miktarlarındaki değişimi ifade hmm. etmişler ve bunun tabii ki bitki büyüme mevsimindeki e, yağışlara özellikle bakmışlar. E, buna göre e, birinci dönemde İç Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinde 200 kilograma Kilogram kadarlık önemli azalmalar öngörülüyor evet, deniyor. Evet yıllık yağışta. yağışta. Evet. Evet. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında önemli azalmalar beklenmezken yer yer yağış miktarlarında küçük artışlar da görülebilir diyor. Birinci dönem için söylüyoruz. Hı hı. İkinci dönem. İkinci dönemde de yani 2040 ile 2069 yıllarında e, bitki büyüme mevsimi yağışları Marmara bölgesinin bir kısmı hariç hemen hemen her yerde azalacak. 1971-2000'e göre pek fazla değişim göstermeyeceği yani böyle bir şey de var tam böyle kesin bir uh -huh. tablo yok ya da diyor 1971-2000'e göre pek fazla değişim göstermeyecek benzer bir şekilde 2070-2099 yani üçüncü dönemde Marmara bölgesindeki yağışlarda referans dönemine göre yağışlarda küçük bir artış görülürken Türkiye'nin diğer bölgelerinde bir önceki döneme benzer azalma işaretleri görülüyor. Bu öngörülerden Ege bölgesi gibi zaten yağış miktarının az olduğu kuraklığın çok olduğu bölgelerde 2100 yılına doğru giderek yağış miktarlarının ya çok azaldığı ya da durduğu görülüyormuş. 2100 yılına doğru bitki büyüme mevsiminde en çok yağış azalması Doğu Karadeniz, Şukurova evet. ve İskenderun olarak karşımıza çıkacak demiş. Evet şimdi bu birinci olumsuzluk kısmı Aynen. yağışlarda ciddi miktarda azalma olacağından bahsediyor. Ee, buharlaşma terleme toplamları genel olarak yağış benzer olmasına karşın yazın toprak neminin kuruduğu dönemlerde gerçek buharlaşma terleme miktarının minimum ve hatta e, durma noktasına geleceği e, söyleniyor. E, bu ikisi ayrı e, unsur Hı -hı. diye değerlendirmek evet. lazım çünkü buharlaşma ve terleme aslında sıcaklıkla bağlantılı bir mesele. Yağıştaki azalmanın ilk dönemler buharlaşma terlemedeki artıştan daha fazla olacağı İkinci dönem yani 2040-2069 döneminden itibaren Türkiye'nin doğusunda şiddetlenen hava sıcaklığı artışına bağlı olarak buharlaşma ve terleme artarak yağış miktarından çok daha fazla olabileceği söyleniyor. Bu da tabii ki çok ciddi bir hmm. kuraklık anlamına geliyor. Bir Hı -hı. daha burayı özetleyecek olursak bazen bir anlamak bazen şey olabiliyor Hı -hı. karmaşık olabiliyor mesele meselede yağış miktarında azalma var Hı -hı. ama diyebiliriz ki hani sıcaklık artışında bir değişiklik olmadı o zaman buharlaşma ve işte Hı -hı. E, terleme miktarında bir artıştan bahsetmeyiz Hı -hı. yani toprak nemini koruyabilir. Bir yine. denge var en azından. Evet. evet ama bir de sıcaklık artışı varsa evet. bu durumda e, toprağın nemi e, hızla azalıyor o zaman Kuraklığın Hı -hı. E, boyutu artıyor. Bu iki veri de raporda yer alan bu iki veri de aslında kuraklığın şiddetleneceği işte, noktasında Hı -hı. E, çok ciddi şeyler çok söylüyor. Çok net şeyler söylüyor. Hı -hı. Evet yine Ege, İç, Ortanadolu, Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da 2050'den sonra buharlaşmadaki artış yağıştaki azalmadan daha fazla. Diğer kısımlarda diğer kısımlardan e, kasıt Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da. ...azalan yağış hala artan buharlaşmadan biraz daha fazla olabilecek. Kaba bir karşılaştırma yapılırsa... ...2070-99 döneminde yani üçüncü dönemde referans döneminde... ...yağışın buharlaşma terlemeden daha fazla olduğu yerler... ...bu sefer buharlaşma terlemenin yağıştan daha büyük olduğu yerlere dönüşecek. Mesela 2070 yılından itibaren Doğu Karadeniz, Çoruh, Büyük Ağrı... ...Yukarı Fırat, Karasu Aras, Fırat, Zap... Doğu Karadeniz büyük ağrı havzaları tümüyle Van Gölü ve Kuzey Batı Anadolu'nun kısmen bitki büyüme mevsiminde önemli su eksikliği yaşanacak. Ve e, bu da ne demek? Önemli kuraklıklar bizi bekliyor demek. Tabii yani demek, arpa, buğday, mısır gibi ürünlerin Hı -hı. yetiştirilmesi daha zor bir durumda. Hatta imkansa yakın olacak. Şimdi çok Aynen. az vaktimiz kaldı. Hı -hı. Hemen buradan tü, e, raporun dışına çıkalım. Evet. Artık... E, e, ...Türkiye'nin yakın zamanda... ...yine Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca... ...yayınlanan kuraklık eylem planı vardı. Ee, hı hı. Yayınlanmıştı. Onu da bir ara... Konuşmuştuk. Şimdi evet. onunla ilgili birkaç şey söylemek lazım bu kuraklık eylem planının içerisinde kuraklığın doğal süreçteki oluşumunun engellenmesi mümkün değildir cümlesi <gülüyor> vardı ee, ama iklim değişikliği yoktu. Evet. Oysa iklim değişikliği işte fosil yakıt kullanımı arazi yapısındaki radikal değişiklik bunların hepsini Türkiye zaten yapıyor. E, o yüzden e, aslında iklimi değiştiren bir pozisyonda olduğunu biliyoruz. Ama e, kuraklık eylem programının içerisinde bunlardan e, bu hiç bahsedilmiyor. Hiç bahsedilmiyor. E, Hı -hı. Ve aynı zamanda bir başka raporda hemen Hı -hı. söyleyelim, e, Climate Action Tracker'ın rapor demeyelim de e, yaptığı bir değerlendirme çalışması var. Onda da Türkiye ...de dahil olduğu 33 ülkeyi değerlendirmişlerdi. iklim taahhütlerinin e, hı hı. yeterli ve adaletli olması kriterlerine i̇klim göre. İklim değişikliğine uyum konusu yani. Evet. Konusunda ee, sınıfta kalmış Türkiye. <gülüyor> evet kritik derecede yetersiz evet. diye ifade edilmişti. Rusya, Şili, Ru Suudi Arabistan, ABD ile birlikte kritik derecede yetersiz durumda. Yani en aşağıda şey yapıyor, yer alıyor. Rol modeli olabilecek bir ülkede yok ama onu da söyleyelim. Evet e, iklim değişikliğini dikkate almadan yapılan e, kuraklık eylem planları falan bunların hiçbirisi maalesef ne hayata geçebiliyor ne de bir işe yarıyor. Bu rapor aslında bu e, bahsettiğimiz bugün Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik raporu. Gerek e, sanal su meselesini gündeme getirmesi açısından gerekse iklim değişikliğini ortaya koyması açısından bizce önemliydi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedik. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.